Euzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. ves vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Saygıdeğer dinleyenler, Riyazu Salihin hadis kitabımızın 11. bab olan Mücahade konumuz. Hun'u ile ilgili ayetler. Mallarını ve canlarını benim yolumda feda ederek, Kur'an'ın ön gördüğü adalet sistemini yeryüzünde egemen kılmak için cihad edenleri, her biri dost doğru cennete ulaştıran yollarımızı ileteceğiz. Unutmayın, Allah daima iyilik yapanlarla beraberdir. Hicr Suresi Ayet 99'da Rabbimiz buyuruyor. Ölüm denilen kesin gerçek kapını çalıncaya dek Rabbine kulluk ve ibadete devam et. Müzemmil Suresi Ayet 8 Her an ve her yerde Rabbinin ismini an ve seni gaflete sürükleyebilecek her şeyden sıyrılarak bütün ruhunla bütün benliğinle ona yönel. Zilzal suresi 7 ve 8. ayette, Her kim zerre kadar iyilik yaparsa, yaptığının mükafatını mutlaka görecektir. Her kim de zerre kadar kötülük yaparsa, o da bunun cezasını görecektir. Yine Müzemül suresi ayet 20'de Rabbimiz buyuruyor, Ey müminler! Namazı hayatın merkezine yerleştirerek onu dikkatle ve özenle kılın. Zekatı verin ve canınızı, malınızı ve tüm yeteneklerinizi Allah'ın istediği doğrultuda kullanarak mükafatını ahirette almak üzere Allah'a güzel bir borç verin. Allah yolunda yaptığınız harcama Allah'a verilmiş bir borç ve mukaddes bir emanet olarak kabul edilecek ve ahirette karşılığı da buna göre verilecektir. Unutmayın kendiniz için her ne iyilik yapmışsanız onu Allah katına daha güzel ve daha büyük bir ödül olarak bulacaksınız. Son olarak her ne iyilik yaparsanız Allah hepsini bilmektedir ve mükafatını size tam olarak verecektir. Bakara suresi ayet 273. Konu ile ilgili hadisler Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle demiştir. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Kim benim kullarımdan ihlas ile bana kulluk eden bir dostuma düşmanlık ederse ben de ona karşı harp ilan ederim. Benim dostum olmanın yolu şudur. Kulumu bana yaklaştıran şeylerin benim katımda en değerli olanı kendisine farz kıldığım ibadetleridir. Kulum bu farzlara ilaveten yaptığı nafile ibadetlerle bana o kadar yaklaşır ki, nihayet ben onu severim. Kulumu sevince de adeta onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Yani o kişi artık yaptığı her işi benim rızam için yapmaya, ve bütün hayatında ilahi yardımın tecellilerini görmeye başlar. Benden bir şey isterse onu veririm. Bana sığınırsa onu mutlaka kururum. Ancak bu Allah'ın veli kulları diye nitelenen kimselerin hiç yanılmayacakları bütün söz ve davranışların Allah tarafından onaylandığı anlamına gelmez. Enes radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhissalatü vesselamın Rabbinden naklettiği bir kutsi hadiste Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşınca ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim. Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma'dan, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İki nimet vardır ki, insanların çoğu bu nimetlerin kıymetini bilme ve onları yerli yerince kullanma konusunda gafildir. Sıhhat ve boş vakit. İnsanoğlu bu nimetlerin hep devam edip gideceğini düşünür. Fakat günün birinde bunların ansızın uçup gittiğini gördüğünde, ne büyük bir aldanış içinde olduğunu anlar fakat artık iş işten geçmiş olur. Ayşe radiyallahu anheden rivayet edildiğine göre peygamber aleyhissalatü bazen gece ayakları şişinceye kadar saatlerce namaz kılardı. Ben kendisine ey Allah'ın Resulü niçin böyle yapıyorsun kendini neden bu kadar yoruyorsun oysa Allah senin geçmiş ve gelecek bütün hatalarını bağışlamıştır dedim. Bunun üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselam o halde bana bunca nimetleri bahşeden ve böylesine lütufkar davranan Rabbime şükreden bir kul olmayayım mı buyurdu. Yine Ayşe radiyallahu anheden şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ramazan ayının son on günü gelince Peygamber Aleyhisselatu vesselam Efendimiz, itikafa girerek gecenin büyük kısmını ibadetle geçirirdi. Ev halkını da namaza kaldırır, kendisini her zamankinden daha fazla ibadete verir ve on gün boyunca hanımlarına yaklaşmazdı. Ebu Hureyre radiyallahu an’tan Peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnanç, bilgi, zenginlik ve beden bakımından kuvvetli mümin, Allah katında zayıf müminden daha hayırlı ve daha sevimlidir. Gerçi her ikisinde de hayır vardır. Ancak meşru yoldan elde edilen güce, bilgiye, makama, mala sahip olup da bunlar Allah yolunda kullanan mümin, bu nitelikleri taşımayan müminden daha üstündür. Bunun için kendine yararlı olan şeyi elde etmeye çalış ve her işinde Allah'tan yardım dile ve en büyük güçlüklerle karşılaşsan da asla aciz diye düşme. Gerçi her ikisinde de hayır vardır. Ancak meşru yoldan elde edilen güce, bilgiye, makama, mal'a sahip olup da bunları Allah yolunda kullanan mümin, bu nitelikleri taşımayan müminden daha üstündür. Bunun için kendine yararlı olan şeyi elde etmeye çalış. Her işinde Allah'tan yardım dile ve en büyük güçlüklerle karşılassan da asla acizlik gösterme. Üzerine düşeni yaptıktan sonra gerisini Allah'a bırak. Başına bir şey geldiğinde ah keşke şöyle yapsaydım şöyle olurdu diye hayıflanıp durma. Bunun yerine Allah böyle takdir buyurmuş o dilediğini yapar de... Çünkü keşke şöyle yapsaydım sözü şeytanın işlerine kapı açar. Yani şeytanı memnun edecek işlerin meydana gelmesine sebep olur. Zaten sen kendini yip bitirsen de geçmişi değiştiremezsin. Fakat hatalarından ders alıp geleceğine yön verebilirsin. Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan Peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Cehennem nefse hoş gelen şeylerle kuşatılmış, cennet ise nefsin istemediği şeylerle çepeçevre sarılmıştır. Günahlar pek çoğu yaldızlı ve çekici görünse de sonuç itibariyle insana zararlıdır. Bu yüzden onların nefse hoş gelmesini aldanmamak gerekir. Buna karşılık ibadet, fazilet, dürüstlük, doğruluk, fedakarlık gibi şeyler nefsin hoşuna gitmese de İnsan gerçek mutluluğu ancak böyle zor işleri başarmakla elde edebilir. Huzeyfe bin Elyaman radiyallahu anhuma diyor ki, Bir gece Peygamber aleyhissalatu vesselamın arkasına namaz kıldım. Fatiha'nın ardından Bakara suresini okumaya başladı. Ben içimden herhalde yüz ayet okuyup rukuya varacak dedim. Fakat yüz ayetten sonra okumaya devam etti. Ben yine...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 azamet sahibi olan Rabbimi her türlü kusur ve noksanlıktan tenzih ederim dedi. Rukuda kalkışı da aşağı yukarı kıyamda durduğu gibi uzun oldu. Yani kıyamda duruşu nasıl her zamanki gibi kıyamından uzun olduysa rukuda eğilmesi de her zamanki rukudan uzun oldu. Sonra Semiyallahu limen hamideh Rabbene lekel hamd Allah kendisine hamd edeni işitir. Hamd yalnız sanadır ey Rabbimiz diyerek rükudan doğruldu. Hemen hemen rükuda kaldığı kadar uzunca bir süre böylece ayakta durdu. Sonra secdeye vardı. Ve subhane rabbiyel Ale, yüce Rabbimi her türlü kusur ve noksanlıktan tenzih ederim dedi. Secdesi de aşağı yukarı kıyamı gibi uzun oldu.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 Gece namazını kılarken ayakta o kadar uzun süre durdu ki, bir ara uygunsuz bir iş yapmayı bile düşündüm. Abdullah bin Mes'ud'a, ne yapmayı düşündün diye sordular. Peygamberi namazda yalnız bırakıp oturmayı düşündüm dedi. Enes radiyallahu anh'dan, Peygamber aleyhissalatu vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Şu üç şey, Ölüyü kabre kadar takip eder. Ailesi malı ve yapıp ettikleri çoluk çocuğu dost ve akrabaları gerçek uğurlayıcılar olarak malı mülkü tesis tekvin defin gibi masrafları ve geride bıraktığı mirası hukuki olarak ameli de sevap veya günah olarak onu takip eder. Bunlardan ikisi geri döner. Birisi kalır. Ailesi ve malı geri döner, yapıp ettikleri ise kendisiyle birlikte kabirde kalır. O halde en sevdiğin yakınlarının bile seni bırakıp gittikleri an kabirde sana eşlik edecek, yardımcı olacak ve fakir bir arkadaş istiyorsan güzel davranışlarda bulun, ibadetlerini yerine getir ve her fırsatta iyilikler yapmaya bak. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Cennet size ayakkabınızın bağından daha yakındır. Cehennem de öyledir. Cennet de cehennem de adeta insanın burnunun dibindedir. Atacağı adımlara benimseyeceği hayat tarzına ve ortaya koyacağı davranışlara göre her ikisine gitmek de kolaydır. Peygamberin hizmetinde bulunan ve Suffe ehlinden olan Ebu Firaz Rabia bin Kab el-Eslemi radiyallahu anh şöyle diyor. Ben bazı geceler Peygamber aleyhisselamın odasının hemen yanında kalır, bana seslendiğinde yanına giderek ona abdest suyunu ve ihtiyaç duyduğu diğer eşyalarını getirirdim. Bir gün bana bir ikramda bulunmak isteyerek benden bir şey dile buyurdu. Ben cennette seninle beraber olmayı isterim dedim. Peygamber aleyhisselatü vesselam başka bir şey istesen olmaz mı buyurdu. Ben hayır benim istediğim budur dedim. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselatü vesselam öyleyse çokça namaz kılıp secde ederek isteğinin gerçekleşmesi için bana yardımcı ol buyurdu. Yine peygamber tarafından azat edilmiş eski bir köle olan Sevban radiyallahu rivayet edildiğine göre, Allah'ın elçisi aleyhissalatu vesselam ona şöyle buyurmuştur. Ey Sevban! Çok secde yapmaya çalış, zira sen Allah için her secde yapışında o seni bir derece yükseltir ve senin bir günahını affeder. Abdullah bin Busur el-Eslemi radiyallahu anh'dan, Peygamber Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanların en bahtiyarı ömrü uzun ve ameli güzel olandır. İnsanların en bedbahtı da ömrü uzun, ameli kötü olandır. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Amcam Enes bin Nadir radıyallahu anh Bedir savaşına katılmamıştı. Bu onun yüreğine dert olmuştu. Bu sebeple ey Allah'ın Resulü müşriklerle yaptığın ilk savaşta bulunamadım. Fakat Allah onlarla yapılacak bir savaşa katılmamı nasip ederse o zaman benim neler yapacağımı elbette görecek ve herkese gösterecektir dedi. Ertesi yıl Uhud Savaşı'nda İslam ordusu dağılmaya başlayınca arkadaşlarını kastederek Allah'ım, ''Şu Müslümanların yaptıklarından dolayı sana özür beyan ediyorum.'' dedi. Müşrikleri kast ederek, ''Bunların yaptıklarından da uzak olduğumu sana arz ediyorum.'' diyerek ilerledi. Sonra Sa'd bin Muaz ile karşılaştı ve ''Ey Sa'd, arzum cennettir. Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki Uhud dağının ötesinden cennetin kokusunu alıyorum.'' dedi. Sa'd sonraları olay anlatırken, ben onun yaptığını yapamadım ey Allah'ın Resulü diyecektir. Enes radıyallahu anh sözlerine şöyle devam etti. Sonra amcamı şehit edilmiş olarak bulduk. Vücudunda 80'den fazla kılıç, mızrak ve ok yarası vardı. Müşrikler kulaklarını, burnunu ve diğer uzuvlarını keserek ona müste yapmışlardı. Bu yüzden onu kimse tanıyamadı. Ancak kız kardeşi onu parmak uçlarından teşhis edebildi. Enes diyor ki biz şu ayetin amcam ve onun gibiler hakkında inmiş olduğunu zannediyoruz. Müminler arasında öyle yiğitler vardır ki Allah'a verdikleri söze sonuna kadar sadık kaldılar. Onlardan kimi kanının son damlasına kadar savaşarak sözünü yerine getirdi. Kimileri de şehadet şerbetini içeceği günü sabırsızlıkla bekliyor. Çünkü onlar verdikleri sözü hiçbir zaman değiştirmediler. Ebu Mes'ud el-Ensari künyesiyle meşhur Ukbe bin Amr el-Bedri radiyallahu an şöyle diyor. Sadakayı teşvik eden ayetler nazil olunca biz sırtımızla yük taşımaya ve kazandığımız paradan sadaka vermeye başladık. Derken bir adam geldi ve bol miktarda sadaka verdi. Münafıklar Şuna bakın gösteriş yapıyor diye adamı kınadılar. Sonra bir başkası geldi ve sadece bir ölçe kurma verdi. Bu defa münafıklar bunun bir ölçe kurmasına Allah'ın ihtiyacı yok ki diyerek onu da kınadılar. Bunun üzerine aşağıdaki ayet-i kerime nazil oldu. Münafıklar gönülden bağışta bulunan varlıklı müminleri gösteriş yapmakla suçlayarak kınıyorlar öte yandan ancak imkanları ölçüsünde bulabildiklerini veren yoksul müminlere de bu 3 5 kuruş Allah'ın ihtiyacı var mı diyerek alay ediyorlar. Oysa Allah asıl onları alay edilecek duruma düşürmüştür. İşte bunların hakkı can yakıcı bir azaptır. Ebu Zer radiyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın Rabbinden naklettiği bir kutsi hadiste Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Ey kullarım! Ben zulüm ve haksızlığa kendimi haram kıldığım gibi onu sizin aranızda da haram kıldım. O halde sakın birbirinize zulmetmeyin. Ey kullarım! Benim hidayete ulaştırdığım kimseler dışında hiçbiriniz doğru yolu bulamazsınız. Öyleyse benden hidayet dileyin ki sizi doğruya ileteyim. Ey kullarım! Benim doyurduklarım dışında hepiniz açlığa mahkumsunuz. Şu halde benden yiyecek isteyin ki sizi doyurayım. Ey kullarım! Benim giydirdiklerim dışında hepiniz çıplaksınız. Benden giyecek isteyin ki sizi giydireyim. Ey kullarım! Sizler gece gündüz günah işlersiniz. Ben ise bütün günahları affedebilirim. Öyleyse benden af dileyin ki sizi bağışlayayım. Ey kullarım! Bana zarar vermek elinizden gelmez ki zarar verebilirsiniz. Bana fayda vermeye gücünüz yetmez ki fayda veresiniz. Ey kullarım! Öncekiler ve sonrakiler, bütün insanlar ve cinler, İçinizdeki en dürüst, en takvalı kişinin dürüstlüğüne sahip olsalar, bu benim mülküme hiçbir şey katmaz. Ey kullarım! Öncekiler ve sonrakiler, bütün insanlar ve cinler, içinizdeki en günahkar, en asi kişinin isyankarlığına sahip olsalar, bu da benim mülkümden hiçbir şey eksiltmez. Ey kullarım! Öncekiler ve sonrakiler, bütün insanlar ve cinler, bir meydanda toplanıp benden dilekte bulunsalar ve ben de her birine istediği her şeyi versem bu benim mülkümden toplu iğnenin ucu denize batırılıp çıkarıldığında denizde ne kadar eksiltebilirse işte ancak o kadar eksiltir. Ey kullarım ben ancak sizin yapıp ettiklerinizi kaydeder sonra onların karşılığını tam olarak veririm. Öyleyse... Kim ahirette hayırlı bir neticeyle karşılaşırsa Allah'a hamdesin. Kim de başka bir şeyle karşılaşırsa kendinden başka kimseyi suçlamasın. Hadisin ravilerinden Sa'd Said bin Abdulaziz diyor ki, Hadisi Ebu Zer'den rivayet eden Ebu İdris el-Havlani bu hadisi rivayet ederken dehşete kapılıp dizlerinin üzerine çökermiş. Rivayet edildiğine göre büyük hadis imamı Ahmed bin Hanbel Suriyeli hadis alimlerinin rivayet ettiği en üstün, en değerli hadis budur demiştir. Evet, saygıdeğer dinleyenler. Bir sohbetin sonuna daha gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki Riyazu Salihin sohbetinde buluşmak üzere. Esselam aleykum ve rahmetullah.